Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aile hayatını nasıl ibadete dönüştürebiliriz? Niyetimiz ne olmalı ki evliliğimiz ibadet olsun? Bu soruya cevap arıyorduk. Sizin bir genç kardeşimize verdiğiniz cevap üzerinden üçüncü başlığa gelmiştik hocam. İlk olarak önce sen peygamberlerin ortak sünnetine niyet ettiğini bil. Peygamberlerin devamısın mesajını vermiştiniz. İkinci olarak aile, evlilik bunlar bir iffet korumasıdır. Başta gözün, elin olmak üzere beynini dahi iffetinle korumak zorundasın dediniz. Ve üçüncü olarak salih çocukların babası olmaya niyet et. Saliha kızların babası Salih, olmaya niyet et. Tercek, saliha, kız çocuğu, babası. Böyle bir tavsiyeniz var hocam. Bunu açsak bu konuşmamızda. Bismillahirrahmanirrahim. Kesinlikle Allah'ın dediği olan bir dünyadayız. Ben çocuğum oldu, olmadı kararı veremiyorum bu dünyada. ama çocuk babası, çocuk annesi olmayı isteyebilirim. Veren Allah, alan Allah, yaşatan Allah. Ama ben zaten istemek ve isteğimin gereğini yapmakla sınırlı bir derdi yaşıyorum. Bunun da sonucu olarak bir Müslümanın bu dünyada şu kadar sene yaşayıp gittikten sonraki gidecek herkes çaremiz yok. Soyum, adım, emeklerim baki kalsın. O baki kalan şeyler üzerinden de iletişimim dünya ile devam etsin. Nasıl iletişimim devam edecek? Benim soyadımı Devam ettiren çocuklarım olacak, kız veya erkek çocuklarım olacak. Onlar bir fakire yardım ederken, bir muhtacın elinden tutarken, gece kalkıp namaz kılarken, mushafını açıp Kur'an okurken, beni hatırlayıp, ''Ya Rabbi anama rahmet et, babama rahmet et'' derken, iletişim halinde olacağız biz. Dünyada nasıl insan bir düğüne giderken Fahri hocam çocukları da yanında, orada bütün akrabalara karşı, abe Fahri hoca kaç oldu çocuklar ve dört tane oldu. Maşallah ya kaç kişi olmuşsunuz? İnsan bir hoşlanıyor değil mi? Cahiliyede bile çok çocuklu olmak hoşluk konusuydu. Hatta Kur'an-ı Kerim zarni, evet. Ve ben xalaktu ve ve şuhuda, ve şuhuda gözünün önünde çocukları var diye bize gururlanan şu adamı bize bırak Allah buyuruyor. Yani ne kötü iş yapıyor demek ki cayli adamları, putperest, oturup şaraptan başka bir şey içmeyen insanlar onlarda bile çocuk yetiştirdim diye böyle bir böbürlenme var. Bu esasen. Bu hissiyat, Kıyamet günü Müslümanın övünç vesilesi olacak. Sadece dünyada değil bizim çocuk kalabalıklığımızın e, hoşumuza gitmesi. Kıyamet gününde ayet ne diyor? Onlar ve bi bi evet. ve تبعتم زريتهم بإيمانٍ الحقنة بهم زريتهم. Evet. ومالتناهم من Onları cennete koyuyoruz Allah buyuruyor. Çocuklarını da peşlerinden alıyoruz. Cennette de dünyada biz altı nüfusluk evde diyen biri olacak. Öbürü de on iki nüfusluk altısı hafızdı diyecek. Öbür mümin gelecek ben yirmi çocuk büyüttüm diyecek. Yani cennette de kalabalık derdi yok, geçim sıkıntısı yok. Çok olmak, daha fazla insan olarak aynı aileden cennete girmek diye bir sevdamız olacak bizim. Orada babalar alttakilerle, alttakiler babalarıyla gerçek övünmeyi sağlayacaklar Allah'ın izniyle. Bu sebeple Müslüman evlendiğinde bu bahsettiğimiz dünyada da hissedilen ama aslı ahirette yaşanan o mutluluğu yakalama fırsatı buluyor. Ama söz Allah'ım evet. evlenirsin. Yaşa, evet. Dilediğini de vermez. Çocuksuz bırak. Dilediğini çocuksuz bırakıyor. Dilediğine üç tane veriyor. Dilediğine beş tane veriyor. Yani bana yeni evlenen genç kardeşlerim hep hocam kaç çocuk uygun olur bizim gibi bir aile için soruyorlar. Gülüyorum ben. Kimsiniz lan siz? Neyi karar ediyorsunuz? E filancalar karar etti planlama yaptılar da işte iki çocuktan başka olmadı. Allah onların önünü kilitledi. Onlar da biz yaptık zannediyorlar. Nasipsiz herif ya. Ama hocam bazen görüşmelerde de oluyormuş. Mesela bayan diyormuş ki ben bir çocuk yaparım diyormuş. Tabi bir çocuk yapar. Yani yani o zaman yani çocuk yapıyoruz mu? Allah mı veriyor? Biraz trafik bizim karışsa. Ne evlene evlenene de Allah akıl fikir versin. Amin. Baştan Allah'ın kudretine sınır getiriyor, zannediyor. Kendin Sen kimsin? Ce. Sen kimsin? Evliliğe bakarken <gülüyor> velev bir çocuğumuz velev hiç olmasın ama ben ümmeti Muhammed'e bir ordu yetiştireceğim be sen en fazla 30 çocuk doğurdun diyelim hadi bütün tabi şartları zorladık o iyi de bu 3 çocuk bile yetiştirsem 500 sene sonra 3 çocuk olmayacak ki bunlar 20 sene sonra 3 çarpı 3 9 olacak bir 20 sene sonra 9 çarpı 3 olacak bir yirmi sene sonra şu şu olacak. Biz dünyada seksen sene ömrümüz olacak. Seksen sene diye yaşamıyoruz ki. Belki yüz bin senedir ömrü olan Adem Aleyhisselam'ın çocuğuyum ben. Övünürken filan hayvandan değil Adem'in neslinden geldim diye övünüyorum. Baban kim dendiğinde İbrahim Aleyhisselam'a kadar gidiyorum. Dedem diyorum. Dedemin dedesi diyorum. Çünkü aile olarak biz Adem'in ailesiyiz. Kıyamete doğru gidildikçe de milyarları bulmuş bir ailenin ferdi olacağız. Elhamdülillah. Bu sebeple bunu bir mutluluk, bunu bir kazanç gören gözle evliliğe baktığımızda hem Asgari ücretle de olsam darlık çekmem, rızkı Allah veriyor nasıl olsa diye darlık çekmem. Gözüm büyük olur, gönlüm büyük olur. Ama baştan biz evleneceğiz. Hiçbir zaman çamaşırlarımı ütüleyemiyordum, ütüleyici bir kadın aldım. Bir erkek bir de kız, iki de çocuğumuz olur. Maaşıma da 120 lira zam gelir onunla. 120 lira mı zam oluyor? Ya, o kadar? Kadar şimdi, belki şimdi biraz fazla olmuş olabilir. 180 lira olsun hocam. 180. parası. 2 çarpı 180. Ee, yani 360 mı yapıyor? Bayağı para yapar o ya. Çok para hocam. Çok para. Yani, onunla bir bina alırsın. E, yani e, büyük hazır bezlerindeki paket alınabilir. Allah Allah. Ya bu kadar basit düşünür mü insan ya? Bir insan düşün. Adem Aleyhisselam'dan beri bir ailesi var. O aileye 5 kişi katmaya çalışıyor. Bir insan düşün. 50 metrekarelik bir odaya sıkıştırmış kendisini. O sıkışı odaya üç kişi nasıl gireceğiz diye kendi kendini boğmak bu herhalde ya. Demek ki insanın yani zenginlik leysel gına, ankesetil aras. Yani zenginlik gönülde olmalı ya. İşte hocam burada da bir anne babanın gönlündeki aşk ve sevda neyse çocuğa da o misyonu yükleyip o beklenti içerisine giriyor hocam. Yani gönüldeki aşk ve sevda yanlış ilerliyorsa çocuğuna da o yanlış misyon üzerinden bakıyor ve yanlış planlama yapıyor hocam. Şimdi siz az önce ne dediniz? Cahiliye döneminde bile çocukların çokluğuyla ben şimdi Trakyalıyım hocam bizim köye o zaman 3 çocuğumuz vardı 3 çocukla gittik. Dediler o bu çocuklar kimin dediler bizim köyde hocam. Komşulardan mı gidiyor? Dedim ya bizim apartmandakiler tatile gitti bize bıraktılar dedim, çocuklara dedim. Onu gezdirmeye getirdim dedim ben de. Şimdi bu bir acayip bir hal oldu, aldı hocam bu. Yani o cahiliye dönemindeki çocuk sayısıyla övülmek artık modern hayatta tekliğe döndü. Bir bu tane zillet, olsun kaliteli olsun. Bu bu bizi Çocuk azlığıyla övünmek cahiliyenin bile gerisine düşmektir. Evet, maalesef. Bir de yalnız Salih hocam yapalım biliyor musun? Farih hocam becerdi. Trakyalıyım dedi. Bizim Trakya toprağında olduğumuzu anladı şu anda. Yok hocam hani tepkinin orijinalliği anlaşılsın diye ben. Samimi e, oldum. E, yani şimdi ben Mardin'de görev yaptım. Ağrı'da görev yaptım hocam. Yani ben Mardin'de Ağrı'da sorardım kaç çocuğun var? Beş derdi. E, işte baba ya az değil mi derdim? Altı da kız var derdi. E, yani e, başta erkekleri söylerdi. Orada da bir cahiliye kırıntısı var. O ayrı. Ee, o, o, o doğrunun içinde bir hata o. Evet. Ee, ama ben burada hem Trakya e toprağındayız ama Ümmet-i Muhammed hocam toprağı burası. ilafet Amenna. toprağı. Ne demek? Ee, ama çocuklara, üç çocuğa nasıl tepki gösteriliyor? Bu çok, yani bunu benim anlayamadığım için bu, siz cahiliye, cahiliye döneminde bile fazlacılıkla övünüldüğü halde niye bugün e, modern zamanda demek ki hocam çok arayınca e, çok çocuğa para yetiştiremeyeceğiz. Biz yetiştiriyoruz ya hocam hani. E, parayı da biz kazanıyoruz. Tabii. Öyle Kader, bakınca neredeyse yokmuş. Şey. He yani öyle bakınca yetmez para yani. E, bir pasta 3 kişi yese daha mı fazla düşecek? 5 kişi yese daha daha fazla mı düşecek? Işte Mantığıyla sadece bakılıyor. sadece ekonomi değil ama ben önce böyle min kardeşlerimizin eee nimet yaptığımızı görmeleri için söylüyorum. Şu anda biz Trakya'dayız fiilen de. Çatalca'nın e, Bin Kılıç köyünde bir dere kenarındayız. Eee Vakıf Başkanımız Salih Bey'i ziyarete geldik. Ee, güzel bir hatıra oldu. Burada da bu sohbetin çekimini yapıyoruz. Ee, bu hissiyatımızdan haberi olsun. Yani burada huzur içerisindeyiz elhamdülillah. Bu topraklar Trakya toprağı değil. Sultan Fatih'in Resulullah'a doğru sallallahu aleyhi ve sellem koştuğu güzergahın istasyonları buralar. Buradan ötede Edirne var. Edirne'den peygamber ordusu İstanbul'a giderken buralardan geçmedi mi? Tabii tabii. Biz buraya gelirken eski Edirne asfaltından geldik değil mi? Eski Edirne asfaltı dediğimiz neresi? Fatih'in İstanbul'a gelirken kullandığı güzerga. Ben Trakya diye bir yer bilmem. Ben Sultan Fatih'in yetiştiği toprak bilirim. Derede zaten Karadeniz'e doğru akıyor hocam. da problem yok yani. Problem Karadeniz'de yok. birleşiyor. Dolayısıyla oradan da Fatih'e bir bağlantı oluyor. Hatırlıyor musun Salih? Sen var mıydın Edirne konferansında Edirne Konferansı'nda burası Edirne değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, arzusu olan İstanbul'u fethini yetiştiren Fatih'in şehri burası. Yani oralar mesela Selimiye Camii orada çok değerli tutuluyor. Şüphesiz değerli ama bu daha büyük bir bakış açısı. Elbette hocam. Allah mümin ecdadımıza rahmet etsin. Amin. Bu toprakları bize emanet ettiler. Dileriz yeni Fatihlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arzularına koşacak insanların menbaı olur burası böyle dua ederiz inşallah tekrar salih, çocuk, dönelim. salih çocuk konusunu insanların ne olduğunu anlamadıkları bir nimet olarak görüyoruz çok çocuk kelimesi niye ürkütüyor Fahri hocam işte ee, ekonomik gerekçe o değil ekonomik gerekçe değil çünkü artık elhamdülillah yani çocuğun çoğuna da azına da e, yani herhangi bir şekilde rızık endişesi olmayan bir zamanda yaşıyoruz yani çocuk çok olunca aç kalmıyor çocuklar bu, bu zamanda Afrika'da kimse ölmüyor mesela aç kalmıyor ama lüks yemiyor hocam Yani ölçü... lüks yemiyor lüks giyinemiyor artısı var Hayat yüzde yüz benim zevkime göre olmuyor. Evet. Evde fazla meşgul oluyorum ben. Televizyona vakit ayıramıyorum. Komşularla lakırdaya vakit ayıramıyorum. Gezmeye fazla vakit ayıramıyorum. Daha fazla doktora gitme ihtimalim oluyor. O çocuğun okulu şusu busuma bütün vakit alıyor. Egoizmin ortaya çıkardığı yani bencilliğin. Dünyada ben yeterim, başka insana gerek yok diye özetleyebileceğimiz hastalığın sonucudur çok çocuk istememek. Ve bu o hale geldi ki çok çocuğu olana mesela ne yaptınız, ne ettiniz, kazayla mı oldu diye sorulabiliyor. Allah muhafaza buyursun. Bu ne biçim soru? Ne demek kazayla mı oldu? Allah yanlışlıkla yarattı gibi oluyor hocam. Öyle rastetmiyor yani. ama sonucun oraya gittiğini oraya gitti. de anlamıyor. Bu sebeple bugün e, ümmeti Muhammed'in yeni evlenen yavruları gençlerim, delikanlarım, hanım kızlarım Allah onlara bereketli ömürler, huzurlu yuvalar nasip etsin. Bu ev 10 sene sonra verirse Allah 10 kişi olur belki demeye hazır olmalıdırlar. Vermez Allah. Sana ne? İki tane verir. Sana ne? Beş tane verir. Sen karışmayacaksın. Allah'ın işine karışmak kadar bir akıl kıtlığı yoktur. Evet biri hasta olur. Birinin başka bir sorunu olur. Olmaz. Ya bu bu istihdam. Ama en başta kıtlık planlaması ben onun ismini koyayım. Kıtlık planlaması yapmak üzere evlenir mi insan ya? evlenmek, baba olmak, anne olmak içindir. Bak. İki defa, iki defadan fazla anne olmayacağız, baba olmayacağız tamam mı diyorsunuz. Tamam. Yemin mi? Yemin. Sanki çalmayacağız der gibi. Ee, hiç unutmuyorum Far hocam birkaç kere de konuşmuştuk bunu. Herhalde Kassam onu da buydu. Çok 20 seneye yakın oldu. Bir hoca efendiyi ziyaret etmiştim. ...bizden sonra da ziyaretçi geldi... ...onlar gelsin bakayım ne diyorlardı... ...onları da aldı... ...bir kadın bir kocam... Işte ...şikayet edecekler... ...dertlerini anlattılar... ...çok... E, ...dediklerini anlamadığımı anladığım kadarıyla... ...adam çocuk istiyor... ...kadın da iki çocuk yeter bize... ...diyor tartışıyorlar... ...bir işte alime gidelim soralım... ...hangimiz haklı diye soruyorlar... ...o zat ona dedi ki o zaman... <gülüyor> Be kadın dedi sen deli misin dedi. Her çocuğu Allah senin e, cennetinin sebebi yapıyor. O çocuk sayesinde sana cennet veriyor. Sen iki kere cennet isterim, üç kere istemem nasıl dersin sen deli misin dedi kadına. Tamam <gülüyor> böyle bir yani şehirli diliyle değil de o yörenin örfi diliyle konuştu. O yüzden biraz böyle zon anladım ne dediğini. E onları yetiştirmek filan gibi laftan söz etti kadın bu sefer. Yani nasıl yetiştireceğiz onları filan diye. Hoca efendi dedi ki Allah rahmet etsin ölmüştür büyük ihtimalle yaşlı başlı bize attı. Doğru dedi doğru kızım dedi. Sen dedi çocuk yetiştirebilecek olsaydın Allah'la böyle zıtlaşmazdın dedi. Adama dedi ki yavrum sabret daha fazlası olmaz bu kafayla dedi. <gülüyor> kadın alacağı lafı almıştır zannediyorum onlar gitti biz muhabbete devam ettik ee, sonra e, bize döndü dedi ki o zat biz bir ekibiz oradan yahu dedi herhalde dedi kendi bindiğin dalı kesmek bu olsa gerek yahu dedi Allah dedi anaya babaya dedi bedavadan cennet veriyor kendi cennetini tıkatıyorlar dedi Allah rahmet eylesin tespit güzel ama Tabii hocam şimdi siz az önce dediniz ya yani e, sadece ekonomik sebep değil ego var e, kendine zaman. Mesela şu anda Mart'tan beri okullar kapalı hocam. E, geçen bir video paylaşmışlar bir anne diyor ki e, ne olur şu okulları açın diyor. Kaç para aidat isterseniz vereceğiz diyor. Ne kadar ödev verirseniz hepsini yaptıracağız diyor. Ne derseniz alacağız diyor böyle bir video çekmiş anne. Şimdi e, çocukların sürekli evde olması hocam bizim konforumuzu da anne babanın konfor alanı da daralttı hocam maalesef. Aslında bu bir fırsata dönüştürülebilirdi. Madem biz e, bir sali, sali evlat yetiştireceğiz. E, çocuklara daha fazla zaman geçirme imkanımız oldu. Bir virüs sebebiyle de olsa. Böyle bir imkan yani ortaya. Yani pandemiden ha, Pandemiden dolayı da olsa. Ama bunu biz maalesef yani Mart'tan bu tarafa işte e, 7 aylık diyelim e, 6-7 aylık bir süre geçti. Ama bu süre bizi daralttı hocam yani muhabbete çeviremedik gerçek, çocuklarımızla. Gerçek hissiyatımız, içimizdeki gerçek duygularla kendimizle yüzleştik. He, bu ortaya çıkmış oldu. Hocam, Sabrımızın az oldu. Evet. ortaya çıktı. Ee, evlerimizin bize yetmediği bizim daraltı evlerimizin daraltı yani aslında becerip nasıl yaptıysak evlerimizi hapishanemiz olarak kendimiz yaptığımız evet. ortaya çıkmış evet. oldu değil mi evet, böylece? Aynen. aynen. Evet.